Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına da hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi 5 Haziran Çevre Günü'ydü. E, bugün de çevre ilgi ile ilgili bir konumuz var. E, konuğumuz ise Dilan Bayındır. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden birazcık bahseder misiniz? E, ismim Dilan Bayındır. Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi Eğitim Birimi Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Botanik Ne demek? Botanik kelime anlamı olarak e, bitki bilimi demek. Botanikle uğraşan e, bilim insanlarına da botanikçi deniliyor. Botanik bahçe nasıl bir yer? E, botanik bahçeleri genel olarak bitki, canlı bitki koleksiyonlarının yapıldığı yerlerdir. Bitkiler hakkında araştırmalar yapılır botanik bahçelerinde ve e, insanları bilgilendirmek için de eğitim çalışmaları yapılır. Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi ise e, özel bir botanik bahçesi. Çünkü dünyada otoyollar arasında kurulu ilk ve tek botanik bahçesi. İstanbul Koz bulunuyor. E, çok çeşitli bitki e, zenginliğimiz var. Binlerce çeşit bitkiyi bir arada bahçemizde görebiliyorsunuz. Bunların canlı koreksiyonlarını yapıyoruz ve insanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ee, peki bizde bildiğiniz birkaç çiçekten söyleyebilir misiniz yani bulunan orada? Mesela yaz mevsimindeyiz. Ee, bahçeyi gelip gezmek isterseniz e, güzel kokan yaseminleri, gülleri görebilirsiniz. E, lale ağacımız çiçek açacak. Gelip onu görebilirsiniz. E, Türkiye'ye özgü endemik bazı bitkilerimiz var. Mesela e, şah denilen bir bitkimiz var. Yaz ayında gelirseniz ...tekrar onu görme şansınız olur. Ihlamurlar çiçek açacaklar. Güzel kokan ıhlamurları koklamak için gelebilirsiniz. İstanbul'da veya Türkiye'de kaç tane botanik bahçe var? Türkiye'de toplam e, arboretumları da sayarsak şimdi bir botanik bahçesi ve arboretum farklı yerler. Botanik bahçeleri hem otsu hem odunsu bitkilerin e, koleksiyonlarını yapan bunları devam ettiren bahçelerdir. Arboretumlar ise sadece ağaç ve çalı koleksiyonları yaparlar. Türkiye'de e, toplam botanik bahçesi ve arboretumların sayısı 13. Dünyada e, yaklaşık 2.200 tane botanik bahçesi var. Tabi Türkiye'de bu sayı çok az. E, botanik bahçe ne zaman kuruldu? Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi e, 1995 yılında aslında yapımına başlanan bir bahçe ama bir hatıra parkı olarak başlamış proje. Daha sonra bir botanik bahçesine döndürülmüş. 2002 yılında da botanik bahçesi olarak halka açılmış. Peki bir şey soracağız. Botanik bahçe ne amaçla kuruldu? Botanik bahçe en önemlisi tabii bitki koleksiyonlarını yapmak ve bunları insanlara tanıtmak. Bahçemizin bir diğer kuruluş amacı da Türkiye'ye özgü ve tehdit altındaki bitkileri korumak. Türkiye çok zengin bir ülke biyolojik çeşitlilik bakımından. Bütün Avrupa kıtasında... 12 bin tane yaklaşık bitki yetişiyor. Türkiye'de tek başına yetişen bitki sayısı 10 bin. Çok büyük bir rakam. yaklaşık 10 bin tane değişik bitkimiz var Türkiye'de. Bunların bu 10 bin bitki içerisinde 3 bin tanesi sadece Türkiye'de yetişiyor. Dünyada başka hiçbir yerde yetişmiyor. 10 bin bitkinin de içinden hem Türkiye'ye özgü olanlar hem olmayanlar içinde 3 bin tanesi yok olma tehdidi altında. Çeşitli nedenlerden dolayı kirlilik, e, hayvanların otlatılması, yangınlar gibi sebeplerle yok olma tehdidi altındalar. Bizim bir amacımız da yok olma tehdidi altındaki bu bitkileri korumak. E, botanik bahçede ne gibi koleksiyonlar var? E. Bizim bahçemizde... E, ...en önemli koleksiyon soğanlı bitkiler koleksiyonumuz. Şimdi dünyada her botanik bahçesi belli bir koleksiyonla aslında tanınıyor. Bizim en çok üzerinde uğraştığımız, en çok çalıştığımız ve tamamlamaya çalıştığımız koleksiyonumuz... ...Türkiye Soğanlı Bitkiler Koleksiyonu ve dünyada da Türkiye Soğanlı Bitkilerinin toplandığı en büyük koleksiyona sahibiz şu anda. Türkiye'de en değişik bitki nerede var? Şimdi e, tür olarak bakarsak Akdeniz bölgesinde en fazla değişik çeşitli bitki Akdeniz bölgesinde yetişiyor. E, Güneydoğu Anadolu'da aynı şekilde çok fazla değişik e, türler var. Dünyada baktığında tropikler tabii e, en değişik bitki çeşitlerinin tropik yağmur ormanları özellikle çeşitli bitkilerin bir arada bulunduğu yerler. Ama yani tür olarak en değişik bitki dersen o tabii herkese göre değişir sanırım. Hmm. Çocuğa uygun bir çevre nasıl olmalı? Şimdi bu zaten e, her insan bu anayasalarda Birleşmiş Milletler'in e, yazdığı çeşitli hükümlülükler var. Her insan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip. Aynı şekilde çocuklarımız da sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip. Bu nedenle büyüklere çok büyük görevler düşüyor. Çevreyi sağlıklı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için. Bahçenizde çocuklarla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? Çok teşekkür ederim bu soru için. Tabii benim çok bu konuda konuşmak isterim. Bizim botanik bahçemiz Türkiye'de 13 tane arboretum ve botanik bahçesi var dedik. Bunlar içerisinde bir eğitim birimine ayrı olarak sahip olan ilk ve tek botanik bahçesi Nezahat-ı botanik bahçesidir. Biz çocuklarla e, değişik programlar yürütüyoruz. Mesela bir Bahçıvan Çocuklar projemiz var. Çocuklarımız Eylül-Ekim'de başlıyorlar çalışmaya 13 Haziran'da da çok yakın bir tarihte hasat şenliği düzenleyeceğiz bahçede onlarla. Onları mezun ediyoruz. Minik birer bahçıvan olarak e, sertifikalarını alacaklar. Bunun dışında e, günlük eğitim etkinliklerimiz var. Okullardan randevu alıp gelebiliyorlar. Anaokullarından lisedere kadar değişik yaş gruplarında çocukları kabul ediyoruz ve hepsi için geliştirilmiş farklı programlar var. Yılda ortalama 6000 bin tane çocuk bu eğitim etkinliklerine programlara katılıyorlar. Bunun dışında e, akıllarına çok değişik sorular gelen çocuklar oluyor. Onlar geliyorlar bizden yardım istiyorlar. Bazılarının ödevlerine yardım ediyoruz mesela. Çünkü bitkiler konusu geniş bir konu ve diğer canlıların da aslında temeli bitkilerin yaşamına bağlı. E, bu nedenle önemli de bir konu. Biz mümkün olduğu kadar herkese e, sorularında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Botanik bahçelerin e, nasıl ulaşabiliriz? E, hangi saatlerde açık oluyor? Evet. Botanik bahçemizin ulaşımı birazcık zor çünkü otoyollar arasındayız. Saat e, sabah 10'da açılıyoruz. Yaz ve kış mevsiminde kapanış saatlerimiz değişiyor ama e, yazın... Saat 8'e doğru kapanıyoruz. Kışın birazcık daha erken kapanıyoruz. E, gelmek isteyenler olursa internet sitesi adresimizden e, ulaşım bilgilerine, iletişim bilgilerine ulaşabilirler. www.ngbb.gen.tr'dir bizim e, internet sitesi adresimiz. Buradan e, ulaşırlarsa gerekli bilgileri bulabilirler. Botanik bahçede koruma altına alınan bitkiler nelerdir? Bizim bahçemizde pek çok bitki var aslında bizim koruma çalışması yürüttüğümüz. Örneğin Konya bölgesinde yetişen iki bitkimiz var. Bir tanesi tülüşah, diğeri piyan. Piyan. Ankara bölgesine yetişen bir bitkimiz var. İsmi Yanar Döner. O bitkiyi koruma çalışmasını yürütüyoruz. Antalya bölgesinden mesela bir armut türünü, zingiti koruma altına aldık. Onu üretmeye çalışıyoruz bahçede. Peki bir bitkiyi korumak için neler yapıyorsunuz? İsterseniz size... Ee, en güzel hikayemizi anlatayım bu konuda. Mesela tülüşah bitkisi, biraz önce bahsettim. Koruma altına aldığımız bitkilerden bir tanesi. Ee, tülüşah, e, Latince ismi Centauriae coniensis. 3 yıl kadar önce biz e, gidip Konya bölgesine yetişiyor bu bitki. Konya'ya özgü dünyada başka hiçbir yerde doğal olarak yetişmiyor. Biz bu bitkinin tohumlarını sopladık, ee, bahçeyi getirdik ve bahçede üretmeye çalıştık. Çok da başarılı olduğu proje 200 taneye yakın fide elde ettik bunları büyüttük ve bir süre sonra bu fideleri alıp Konya'ya doğal yaşam alanına götürdük bitkinin ve bu 200 fidenin yaklaşık 180 tanesini diğer akrabalarının yanına bitkinin diğer arkadaşlarının yanına diktik. Doğal yaşam alanında korumaya çalışıyoruz biz bu bitkiyi. Botanik bahçelerde koruyabilirsiniz ama önemli olan doğal yaşam alanında bir bitkiyi korumak. Çünkü ekosistem içerisinde o bölgede önemli bir fonksiyonu olabilir bu bitkinin. Örneğin bir böcek gelip bunu yiyor olabilir ve bu bitki yok olursa bu böcek türü etkileniyor olabilir. Bu bir zincir birbiriyle bağlantılı pek çok unsur var doğada. Bu zincir bozulmasın diye böyle bir gayret gösterdik ve götürüp doğal yaşam alanına geri diktik bu bitkiyi. Şu anda e, takibini de yapıyoruz. Doğada nasıl yetişiyor? Gene gidip tohumlar topladık. Bahçede üretime de devam ediyoruz. Bahçede bir bölümü tül şahlara ayırdık. E, gelen halka tür şahları gösteriyoruz. Ne gibi nedenlerle tehdit altında İnsanlar onu korumak için ne yapabilir? Bunları anlatıyoruz. Bir okulda bu e, bitkiyi sahiplendi. Bu bitkiyi halka tanıtmak için bir proje başlattılar. Posterler hazırlıyorlar. E, kitap ayraçları hazırlıyorlar. Ve bitkiyi halka tanıtıyorlar. Tülüşah şu anda güvende. <gülüyor> Herbaryum nedir? Evet, bahçemizde bir herberyum var. Herberyum kurutulmuş bitki örnekleri müzesidir. Çok önemli bir işlev görür aslında herberyumlar. Örneğin Türkiye bitkilerinin çalışmasını yapan insan Peter Davis bu herberyum oluşturmuş kendini. Türkiye'yi dolaşmış ve bitki örneklerini kurutmuş ve kuruttuğu bu örneklere bakarak 10 ciltlik bir Türkiye e, floresi kitabı yazmış. Çok büyük bir kaynak ama İngilizce, şimdi e, Türk botanikçiler yeni bir kitap yazıyorlar, Türkiye floresi kitabı yazıyorlar. E, e, Türkçe olacak, İngilizcesi de hazırlanacak ama e, tabii sistematik değişti, yeni türler bulundu, yeni bitkiler bulundu. Buna göre yeniden revize edecekler bu kitabı ve Türkçe olarak yayınlayacaklar. Şimdi bir ara verelim, şarkımızı dinleyip sizlerle beraber olacağız. <Gülüyor> Altyazı M.K. I'll hold you Dinledik. tekrar birlikteyiz. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nden Dillen Bayındır'la sohbetimize devam ediyoruz. Bize daha demin bahçıvan çocukları anlatmıştınız. Bize onlardan birazcık daha bahseder misiniz? Bahçıvan Çocuklar projemiz ilköğretim öğretim grubu çocuklara yönelik olarak geliştirilen bir proje. Eylül-Ekim'de başlıyoruz çalışmalara. Mevsime göre ne yetişecekse... Kış aylarında mesela turp, havuç yetiştiriyoruz, soğan yetiştiriyoruz. Yaz'a doğru domates, biber, patates yetiştirmeye başlıyoruz. Meyve, sebze, çilek, e, limon. Evlerimizde e, kolay yetişen ne varsa bulup onları beraber yetiştirmeyi öğreniyoruz, büyütüyoruz. E, bunun dışında çeşitli sanat etkinlikleri var içinde. Taşlar boyuyoruz, saksılar boyuyoruz, çizgiler. Yapraklardan, bitki malzemelerinden çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kozalaklardan mesela kapı süsleri yapıyoruz, rüzgar gülleri yapıyoruz. Onun dışında bilimsel etkinlikler var. İlk okullarda öğrendiklerini bahçede bu projeyle pekiştiriyorlar. Bitkileri daha yakından gözlemleme şansları oluyor. Daha çok vakit geçirebiliyorlar doğada. Bitkileri ve hayvanları gözlemliyorlar bahçede. Tabii e, bitkilerin e, yetiştirilmesi için ne kadar emek, sabır ve zaman gerektiğini görüyorlar en önemlisi. Çünkü marketlerden biz gidip e, poşet poşet meyve sebze topluyoruz. Ama aslında onların yetişmesi çok uzun bir zaman gerektiriyor bizim için. Böylelikle... E, daha e, dikkatli tükettiklerine inanıyorum. Bunu söylüyorlar çünkü. Öğretmenim diyorlar mesela. E, biz tohum ekiyoruz, iki hafta sonra geliyorlar ve domatesi büyümüş görmek istiyorlar ama tabi e, o kadar kolay büyümüyor fideler. Ve e, bu zamanın farkına vardıklarında e, daha dikkatli olduklarını düşünüyorum bir şeyler alırken. Çiftçileri daha çok değer videolar e, değer yaptıkları işe. Mesela çocukların bahçem çocuklarımdan bir tanesi de dönüp şey demiştim. öğretmenim bu çiftçilik çok zor bir meslekmiş. <gülüyor> Bunu farkına varıyorlar, bu da çok güzel bir şey. Dünyada doğal kaynakların sınırsız olmadığını görüyorlar ve yeniden üremeleri için, yeniden gelişmeleri için çok zaman gerektiğini fark ediyorlar. Dediğim gibi bunlar çok çok önemli benim için. Bahçeniz, botanik bahçede hangi hayvanlar var? Bahçemizde hayvanlarımız da var, kümes hayvanlarımız var, e, tavus kuşlarımız var, kazlarımız, ördeklerimiz var. Ama tabii asıl amacımız bizim e, hayvan yetiştirmek değil, e, hatta bazıları bitkilere zarar da veriyorlar. O nedenle bazen e, azaltmak zorunda kalıyoruz biz bu hayvanların sayısını. E, önemli olan bizim için bitkilerimiz, bitki sağlığı daha önemli tabii bahçede. Peki neden hayvanları besliyorsunuz bahçenizde? Hayvanları herkes çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Bitkilerimize zarar vermeyecek kadar kısmını yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama çok çoğalırlarsa orası bir hayvanat bahçesine dönüşür bu sefer. Botanik bahçesi olmaktan çıkar. Hem de bizim hayvanlar bütün bitkilerimizi yerler. Botanik bahçede piknik yapılıyor mu? Aslında botanik bahçelerinin kuruluş amacı oralarda piknik yapılması değildir ama tabii İstanbul'a baktığında piknik yapılabilecek yerlerin sayısı çok az. Bir de bizim ziyaretçilerimizi sorduk neden bahçeye geliyorsunuz dedik. E dedi çoğu piknik yapmak amacıyla geliyoruz dediler. E, biz de çok fazla piknikçimiz olduğu zaman bizim bitkilerimiz tabii zarar görüyor ama bir yandan da biz bu insanlar bahçeye gelsin ve bitkiler hakkında bir şeyler öğrensinler istiyoruz. Bu nedenle yeni bir adamızı piknik adası, mesire adası olarak yapılandırdık. İnsanlar gelip burada piknik yapabiliyorlar. E, tabii mangala falan izin veremiyoruz. Gelip e, piknik adamızın içerisinde e, bir de çocuk oyun alanımız var. Çocuklar da Aynı şekilde orada keyifli vakit geçirebiliyorlar. Oyun alanımızın adı Keşif Bahçesi. Keşif Bahçesi'nin içinde değişik oyuncaklar var. Ama bütün oyuncaklar bitkiler hakkında bir şeyler söylüyor aslında çocuklara. Çünkü temamız bitkilerin diğer canlılar için önemini anlatmak çocuklara. Çocuklar oyun oynarken bitkiler dünyasını keşfediyorlar bu alanda. Keşif adası Keşif Bahçesi'nin içerisinde... Büyük bir ağaç evimiz var mesela. Bu ağaç ev bir ağaç üzerinde kaç değişik hayvan yaşar. Ağaçlar canlılara diğer canlılara neler sağlar. Bunu anlatıyor mesela. Fıskiyelerimiz var. Söğüt ağaçlarından yapılmış tünellerimiz var. Bir etkinlik alanımız var. Çocuklar orada belli zamanlarda etkinlikler yapıyoruz. Evet. Gene çiçek puzzle'ları gibi, kaktüs oyunu gibi, fotosentez duvarımız gibi çok değişik e, oyuncaklar var içinde. Gelip e, çocuklar o bahçede bitkiler dünyasını keşfedebiliyorlar. Yani bu botanik bahçede her şey bulunuyor. <gülüyor> e, peki bize hangi mevsimlerde hangi bitkiler yetiştiğini söyleyebilir misiniz? Evet, tabii ilkbahar yaz birazcık daha coşkulu geçiyor bahçede. Mesela ilkbaharda geldiğinizde ben mesela çok severim güzel kokan fil bahrileri görmeniz mümkün. Erguvanlar açmaya başlıyor. Nergisler özellikle ilkbaharda bizim soğanlı bitkiler bahsetmiştim koleksiyonumuz çok özel bir koleksiyon. Ve ilkbaharda en görülesi yer soğanlı bitkiler koleksiyonumuz. Soğanlı bitkilerin çoğu çiçek açmış oluyor çünkü sümbüller, irisler, zambaklar onları görmeniz mümkün. İlkbaharda gelirseniz gene manolyalarımız açmış oluyor, ortancalarımız açmış oluyor. Şimdi bu mevsimde gelmek isterseniz tabi yaza girdik artık ne göreceksiniz? Zakkumları görebilirsiniz, aslan ağzı görebilirsiniz, ravantalarımız yakında çiçek açacak, Yaseminler çiçek açtı bile onları görebilirsiniz, karanfiller, lale ağacı, Çark ferek bitkisi mesela çok ilginç bir çiçeği var. Onu görmeniz mümkün. Sonbaharda tabii her mevsimde bahçede görülecek bir şey var. Sonbaharda gelirseniz e, kar topu bitkilerini görebilirsiniz. Akça ağaçları görürsünüz. Sakız ağacı görebilirsiniz. damuş muşmulası, niliferleri görürsünüz. E, kışın tabii birazcık daha baktığınızda daha az çiçek var bahçede ama kışın açanlar da başka güzel. Kardelenler mesela başka mevsimde hiç açmıyorlar. Atları Kardelen, karı delip çıktıkları için Kardelen adı verilmiş. Ankara'ya özgü bir bitkimiz var. Yanar döner e, sadece Ankara'da yetişiyor. Doğal yaşam alanında onu karla beraber görmeniz imkansız ama bizim bahçede onun karı delip çıktığını görürsünüz. E, Kasım patları aynı şekilde. Kasım ayında açtıkları için Kasım patı denmiş. E, Kasım ayında da gelip Kasım patıları görebilirsiniz. E, son olarak söylemek istedik, istediğiniz bir şeyler var mı? Çevre günü ile ilgili mesaj vermek ister misiniz? Ee, tabii hayati önem taşıyor bitkiler ve çevre bizim için ee, çok Türkiye özellikle çok biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülke ama bunu bir şekilde korunması gerekiyor ee, çünkü dünyada e ...büyük bir hakikaten yok oluşa sürükleniyor dünya şu anda. İnsanlar kendi eliyle doğanın sistemini bozuyor. E, buzullar eriyor bir yandan. E, işte hava ısınıyor giderek. Topraktaki tuzluluk oranı artıyor. Buna bir şekilde dur dönmesi gerekiyor. Bu nedenle herkesin yapacağı bir şey var. E, örneğin çocuklar için. Evlerimizde biraz önce bahsettim. Çok fazla tüketiyoruz. E, çok fazla düşünmeden belki tüketiyoruz. Birazcık bunları düşünmek gerekiyor. Tasarruf önemli bir şey. Eskiden annelerimiz, babalarımız mesela ayakkabı tamircileri vardı. Şimdi ayakkabı tamircisi görüyor musunuz hiç etrafta? Görüyor musunuz? Hayır. Hayır yani. Görmüyoruz değil mi? Maalesef... E, Öyle bir duruma geldik ki artık hiçbir şey tamir etmiyoruz. Artık bir şey eskidiği zaman hatta eskimeden atabiliyoruz. Ama bu kadar çabuk atmamak gerekiyor. Tamir etmek, yeniden kullanmak, daha az kullanmak, daha bilinçli şekilde tüketmek gerekiyor. Çünkü dünyanın kaynakları çok kısa bir zaman sonra aslında yok olacak. Bir Söz küçük programının daha sonuna geldik. Dilan Bayındır'a bize verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, teknik masada bize yardımcı olan... Gürkan abiye de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söz küçün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.